Arkadaşlar, suylağına bakmayın, suyletene bakın. Muhsuz... ...şi elbet... ...benim sultanım efendim, Hacı Ahmed Efendi'nin oğlu Mustafa'nın sası. ...onu ilaveten arkasında Hazreti Pir Seyyid Sultanı Abdülkadir Geylani Kadasur Rahul Aziz'in... ...sohbetinden biraz devam edelim.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 Tecelli ettiği beyan olunuyor. Fakat sahay, vücudu akwan olan her aynadan dindar dâri habibi bu da görünüyor. Cemali Subhani her mirattan tecelli edin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 bu haser, Efsaf, asma nedir? Evet, vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, asmasıyla malum, efaliyle zahir, asarıyla meşhur olan Hak'tur, Bismillah. Bu evsafı asma. Asari kavndır, alemdir. İşte o kav aynı zattır. Zira Allah cemidir. Hazreti Kavs'ın şu beytinin azameti, dahi, huzurundan bir an dur. İnsan nasıldır? Tır tır titriyor, bilan üçün ama. Tavhid-i kulliye olan bu mane, Beşeriyetin akıl ile mantık ile hiçbir vakit idrak edemeyeceği bir martabadır.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 Allah-u Teala'nın zatı ı Celal ile aynayı cemaline tecellisini ispat ile vahadetten kesereti tahsis ediyorlar. Bu süretle mebul ile mehluku, halik ile kavni tarif buyuruyorlar.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 Azam, Vallahu cemi'un cema cümlesiyle kavmin niçin anizat olduğunu beyan buyurmuş oluyor. En mühim nokta Ay, Kuv, Misal, Şabi, Nazir.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 tesavüsi idaha edilmiş olmaz. Mesela ben deryadan bir katrâ su alıp bu katrâ deryanın aynidir dersem katrâ'nın derya ila kufu misil şabi bulunduğunu mu iade etmiş.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 Vücud sahasından haktan başka bir şey yoktur. Her şey zat-ı ahdiyatta haliktir. Ondan başka istihalan ve istihalan yoktur. Cenab-ı Kavs azam imdi fe ennema. Hu valu fasmaa nazmi'' nazm kerimindeki sarairi tavasi buyur. Hu ve nur nur ve hu un nun suri kim Hukuk, hukuki yerdir. Hukume, tasir, emri, kaza, aziz ve sultan ve mutavazi odur.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 halde de bulundu. Ram da odur. Onun <gülüyor> güneşinin nuri halk namini alan yıldızlardan tal atume olur. Lakin güneş daima doğmuş ve asla ufur etmezken, yıldızların hukumu ebeden baki kalmaz. Şimdi Hazreti Kavs'ın aşağıda gelecek beytleri, bütün tavhidin asrarını ve tasavvufi ihtiva etmiş bulunuyoruz. Sanki nefesin zatından bir parça ifraz ettik. Deh. Vara hasil oldu. Lakin bu ne? Senden bir sureti katyada ayrıdır. Ve ne de katiyan bu multasikdir. Görülüyor ki nutki Ali öyle akıl ile ve mentik... sanatı ile istira mümkün olmayan bir ...hakikattır. Burada cemi ...azdat sırrı vardır. Yani aynı anda... ...vaslu furukai mevcut görmek... Fakat her iki tecellinin de farkını da... ...kaybetmemek. Bu dereceyi müşahede... <gülüyor> ...ve rahma işte... ...rayyahi kemaleti...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 Jali numa olur, amri ise vakidür.